Orta namaz es-salatül vusta beş vakit namazdan biri olduğu halde çünkü başka bir günlük farz veya vacip namaz yoktur ayrıca zikredilmiş ona daha ziyade ihtimam gösterilmesi istenmiştir. Hazreti Peygamber hayatta iken bu namazın hangisi olduğu konusunda ne bir soru sorulmuş ne de bu konuda tartışma yapılmıştır. Muhtemelen sahabe beş vakit namazın her birine orta namaz gibi önem verdikleri ve hiçbirini geçirmedikleri veya açıklamamakla beraber bildikleri için bu konuyu konuşmamışlardır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra orta namazın hangisi olduğu konusunda uzun tartışmalar yapılmış ve ortaya 20 kadar farklı yorum ve tespit çıkmıştır. Yorum yapanlar ya vüsta kelimesinin en üstün manasından hareket etmiş, ya da bu kelimenin iki şeyin ortasında olan manasından sonuç çıkarmaya çalışmışlardır. Bu yorumlardan ve tespitlerden üçü hem daha çok konuşulmuş hem de delillerle desteklenmiştir. Buna göre orta namaz a. sabah namazıdır, b. ikindi namazıdır, c. bütün namazlara önem verilsin, hiçbiri geçirilmesin diye belirlenmeden bırakılmıştır. Medine fukahasıyla onların hocaları olan bir kısım sahabeye göre orta namaz sabah namazıdır. Çünkü bu namazın önemi hakkında ayet ve hadisler vardır. Ayrıca bu namaz gece namazlarıyla, akşam ve yatsıyla, gündüz namazları öğre ve ikindi ortasında bulunmaktadır. İmam Malik ve bir rivayete göre Şafii de aynı tespiti benimsemişlerdir. Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali, İbn Abbas gibi bir kısım sahabe, bazı hadisçiler, Ebu Hanife ve bir başka rivayete göre Şafii, orta namazın ikindi namazı olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü birbirini destekleyen birçok hadis ve sahabe ifadesi yanında Hendek Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in orta namazdan yani İkindi namazından bizi alı koydular. Allah kabirlerini ve içlerini ateşle doldursun. Sözü bunu açıkça ortaya koymaktadır. Malikilerden Ebu Bekir İbnü'l Arabi ise deliller çeliştiği ve tercih imkanı bulunmadığı gerekçesine dayanarak şu sonuca varmıştır allah Teala nasıl Kadir gecesini Ramazan geceleri içinde, duaların kabul edildiği vakti Cuma günü içinde, büyük günahları genel olarak günahlar içinde gizlediyse, orta namazı da namazlar içinde gizlemiştir ki, halk bütün Ramazan gecelerini ihya etsin, bütün Cuma günü dua ve zikirle meşgul olsun bütün günahlardan kaçınsın ve namazların tamamını orta namaz olabilir düşüncesiyle kılsın. Şevkani ilgili hadislerin açık ve güçlü desteğine dayanarak orta namazın ikindi namazı, İbni Aşur'da bir kısım sahabe rivayetleriyle namazın fazileti hakkındaki nakillere dayanarak sabah namazı olduğunu savunmuşlardır. Nisa suresinde 101-103. ayetlerinde düşmanla karşı karşıya bulunulduğu, fiilen savaşıldığı veya ani bir hücum tehlikesinin bulunduğu zamanlarda bu manada korku halinde cemaatle nasıl namaz kılınacağı öğretilmişti. Konumuz olan 239. ayette ise, savaşı da içine alan, daha geniş çerçeveli tehlike hallerinde fertlerin kendi başlarına namazı nasıl kılacakları anlatılmıştır. Çıkan sonuç, namazın önemi, terk edilemez oluşu, her hal ve şartta kılınması gerektiği ve şartlar namazın bir kısım farzlarını ve vaciplerini yerine getirmeye müsait değilse, mümkün olan şekilde bazı farz ve vacipler eksik de olsa, Kılınacağıdır. Namazın farz, vacip ve sünnetlerinin önemli bir kısmı vücut hareketleriyle yapılır ve bunlardan maksat namazın ruhu olan duygu, şuur ve Allah-kul ilişkisine yardımcı olmalarıdır. Vücut hareketlerini yapmaya bir mani çıktığında bunlar terk edilebilir ancak namaz terk edilemez. Çünkü onun ruhu olan ibadet şuuru, zikir her durumda mümkündür. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Tefsiri daha önce açıkladığımız 234. ayette kocası vefat eden kadınların 4 ay 10 gün bekleyecekleri iddetleri bu müddet içinde evlenmelerinin caiz olmadığı ifade buyurulmuştu. Musaf sırasında daha sonra gelen fakat farklı bir hüküm getiren bu ayetle onu bağdaştırma konusunda farklı yorumlar yapılmıştır. Çoğunluğa göre bu ayet nüzulü daha sonra olan 234. ayet veya miras ayetiyle nesedilmiştir. Nitekim Abdullah bin Zübeyir, Musaf'ı yeniden yazdıran Hazreti Osman'a bunu bir başka ayet nes etti, hükmünü kaldırdı, buraya niçin yazdırıyorsun demiş, Hazreti Osman da ona Kur'an'da bulunan hiçbir şeyin yerini değiştiremem cevabını vermişti. Mücahid'in nesi hiddasını kısmen ortadan kaldıran farklı bir yorumu vardır. Buna göre allah Teala, kocası vefat eden kadının evinden çıkmadan 4 ay 10 gün iddet beklemesini farz kılmıştır. Sonra 240. ayet gelmiş, Müddetin bir yıla çıkarılması kocanın vasiyetine bağlı olarak meşru kılınmış, kadın da bu vasiyete uyup uymamakta serbest bırakılmıştır. Buna göre ayet, 4 ay 10 gün koca evinde iddet geçirme hükmünü kaldırmış değildir. Buna ek olarak, ihtiyari bir iddet ve oturma hakkı getirmiştir. i̇bn Abbas'a göre bu ayet, koca evinde iddet geçirme mecburiyetini kaldırmıştır. Kadın, iddetini dilediği yerde geçirebilir. Şah-veliyullah'ın yorumuna göre, kocanın ölmeden önce eşinin bir yıl evinde kalmasını ve nafakasının teminini vasiyet etmesi caiz veya müstehaptır. Karısı ise bu vasiyeti uygulama konusunda serbesttir. Bu yoruma göre, burada... Sonra gelen ayet ve hadislerin, öncekilerin hükmünü tamamen yürürlükten kaldırması şeklinde bir nesih söz konusu olmayıp, geneli özelleştirme, vacibi müstehaba çevirme kabilinden bir tadil, bu manada değiştirme vardır. Ayetlerle daha önce nakledilen rivayetlerden bizim çıkardığımız sonuç şudur… 234. ayet, kocası vefat eden kadının iddetini bir yıldan 4 ay 10 güne indirmiştir. Meşru ve makul bir mazeret bulunmadıkça kadın bu iddeti kocasının hanesinde geçirecektir. Miras ayeti ona mirastan hak verdiği için ve terekede valislere intikal etmiş bulunduğu kocasının mülkiyetinden çıktığı için iddet esnasında terekeden nafaka hakkı yoktur. Kadının mali durumu müsait olmazsa, nafakası genel kurallara göre ilgili ve borçlu yakınları tarafından karşılanacaktır. Kocasının, zevcesinin bir yıl evinden çıkarılmamasını vasiyet etmesi teşvik edilmiş, müstahap kılınmış, kadın da 4 ay 10 günden sonraki kısmı koca evinde geçirip geçirmeme konusunda serbest bırakılmıştır. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren